Kibir, bir tevazuun karşıtı olarak biliniyor. Kişinin kendini üstün görmesi, kendini büyük görmesi, başkasını küçük görmesi, hakir görmesi ve bu duyguyla başkalarına aşağılayıcı davranışlarda bulunması denilebiliyor. Büyüklük yalnızca Allahu Teala'ya ait. Aciz olan biz insanların büyüklenmesi haşa. Allahu Teala'ya karşı büyüklenmek anlamına geliyor. Bir insan için en şirkin belki de en büyük kusur ve dinen bir Müslümanı hak ve istikametten doğru yoldan ayıran şeytani bir adım ve aldatmaca kibirdir. Kibir aslında ruhi bir hastalıktır. Şaşkınlığın ve doğru yoldan ayrılmış olmanın en önemli alametlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalıkları sıraladığı sayfalarında kibirle alakalı yani kibir adında bir numara yok. Hastalık yok. Ama bencillik, kendini düşünmek, ego diye vasıflar var. Biz bugün hem psikolojide hem de güzel dinimizde yer alan anlamı Kelimelerle belki farklı anlatılabilir olan ama, mana bakımından aynı olan kibir veya kendini beğenmeyi işlemeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, bir insan bu dünyada hiçbir şeyin sahibi değildir. Kendinin bile sahibi olmadığına göre, bir başka insanı da sahiplenecek ve onun üzerinde tahakküm kuracak, onu köle gibi kullanacak vasfada, da sahip değildir. Her şey Allahu Teala tarafından insana verilir. Ama ne için? Emanet olması için ve istifade edebilmesi için verilir. İnsanın bedeni ve malı Allah'ın istifade ederek, manevi kazancı için verilmiştir. İnsan bedeniyle ibadeti yapar, namazını kılar. Değil mi? İlmi, tefekkürü ile de, yaptığı iyilikler ile de ahiretine hazırlık yapar. Allahu Teala'nın verdiği bir mal ya da evlat, bir hanım, bir koca ve sayısız nimetleri yerli yerinde kullanarak şükür ibadetini yapması gerekir. Yine her birimizin olduğu gibi... Karşılaştığı sıkıntı ve üzüntülere sabrederek... Yine gerçek hayat yeri olan... Ahiretine sermaye kazanmalı insan. Ve bütün kazanımlarını da... Allah'tan bilmeli... Ve ona şükretmeli insan. Ben kazandım. Ben uğraştım. Tırnaklarımla kazanıp... Bugüne getirdim. Ben olmasam siz... Aç kalırdınız... Size ben sahip çıktım diye insanoğlu kendine mal etmemelidir. Her şey Allahu Teala'nın ihsanıyla, ikramıyla ve bize sunumuyla olduğu için sahiplenmeyecek, mütevazi bir insan olarak bunları hayırda kullanacağız. Birazdan topluma baktığımız zaman kibri nasıl anlıyoruz? Kibirli insanların maalesef başına gelen kötü olaylar nelerdir? Ve psikolojik açıdan bunu nasıl değerlendiriyorlar? Hadis-i şeriflerde neler yazıyor? Ve tarihte bundan çok önceleri bakacağız. Bakalım neler var dosyamızda? Tarihin sayfalarında kibredenler neler yaşamışlar? Başlarına neler gelmiş? Onlara bakmazdan evvel bugün bir misafirimiz var i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh birçok eseri var mütefekkir alim bugün misafirimiz olacak onun bazı eserlerinden alıntılar paylaşmak istiyorum şöyle 3-5 dakika boyunca bakalım bu güzel düşünür bize kibiri nasıl anlatmış. Gazali rahmetullahi aleyhi göre kibirin iki yönü var. İkiye ayırmış, daha kolay belki anlayabilmemiz için. Birincisi, görünen kibir. Bir tanesi de görünmeyen. Bunları biraz işleyelim. Batınî kibir. Bir insanın kişiliğinde ve nefsinde olan. Diğeri, davranışlarında. Yani zahiri kibir. Yani kibrin davranışlara yansıyan yönüne zahiri kibir diyor. Gazali'ye göre görünen davranışlar içinde neler varsa o kulun içindekini yansıtmasıyla ortaya çıkar. Kibirli davranışlara sahip olan bir insan hal ve hareketleriyle bu tutumun gerisinde içindeki o duygusal süreçler ve davranış eğilimleri var. İçinde ne varsa sirkenin dışına da onu ne yapacak boşaltacaktır, taşacaktır. Yine i̇mam Gazali Hazretlerine göre kibir, insanlar arası ilişkilerde söz konusu olur. Mesela bir insanın başkalarıyla kendini karşılaştırarak, ben onlardan üstünüm diye düşünmesi veya böyle davranması zaten apaçık bir kibirdir. Lakin kendini beğenme, insana bir başına olduğunda da mümkün olabilir diyor. Tek başınasın, Kime hava atacaksın? Yanında Ahmet yok, Mehmet yok. Tamam, yanımda Ahmet, Mehmet varken kibirlendim, yürüyüşüm değişti. Ama diyor ki İmam Gazali, bir insan yalnızken de kibirlenebilir. Burasını anlayabildik değil mi? Kibrin işlevsel olabilmesi için veya kibirden söz etmek istiyorsanız diyor, üç şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Ne bunlar? İlk olarak bir insanın Kendine bir konum belirlemesi lazım. Daha sonra başkaları için de şu şu şu şu konumdalar bu adamlar bu kadınlar neyse demesi lazım. Yani hem kendisi hem başkaları için belirlediği konumlara ihtiyaç var. İşte kibir davranışı için bu ikisinin bireydi olması yanında bunlar arasında karşılaştırmaya da gerek olacak. Adam diyecek ki aslında bu bu arabayı almaya haklı değil. Hak etmiyor veya bu mutluluğu hak etmiyor. Ben ondan daha layığım. Maalesef bugünün toplumunda en çok görünen bu. Onun neden güzel bir ailesi var, huzur yaşantısı var, benim niye yok? Ben bu kadar çabaladım, uğraştım, o benden neden daha fazla maaş alıyor gibi ve daha uzatabileceğimiz örnekler. Mukayese yapıyor kibirli insanlar. Kibirli olmak... Kendini beğenmekle aslında yakın gibi görünüyor ama birebir aynı durum değil. Daha önce de sizlerle paylaştığım gibi kibirde bir mukayese gerekiyor. Kendini beğenme daha çok insanın iç dünyasıyla ilgili bir zamanlama. Yani en azından kişinin oluşumu itibariyle kendi iç dünyasıyla ilgili bir yaşantı kendini beğenmek. Bitirelim diyor ki Gazali rahmetullah. Kendini beğenen bir insan, sahip olduğu makamı, mevkisi, ne diyelim buna, malı mülkü veya çok eser okudu, ilim sahibi oldu. Çalıştı veya babasından bir yerlerden geldi, para sahibi oldu. Artık sahip olduğu, kendini beğenen insandan bahsediyoruz. Ne tür özellikler varsa, eğer bunların Allahu Teala'nın kendisine verdiği bir nimet, yani Allah'ın bir lütfu olduğunu unutursa, kendine mal ederse bu kibirli insandır. Bu kadar bir açıklamada bulunmuş olalım. Kendisine de teşekkür ederim. Allahu Teala rahmetler yağdırsın kendisine. Amin. Bugün sizlerle paylaştığınız şu kibirle alakalı olarak, evvela bir tanımlama yaptık. Daha sonra İmam-ı Gazali'ye kulak verdik. Şimdi de nasıl anlayabiliriz bizde de olan ve kişiden kişiye dozu değişen miktarı değişen bu kibiri nasıl anlayabiliriz gelin biraz da buna kulak verelim. Kibirli insanlar hata yapmaktan ve insanlar arasında küçük düşürülmekten korkarlar. Eleştiriyi kabul etmezler. İnsanlara tepeden bakarlar ve insanların hatalarını sık sık dile getirir ve gıybet ederler. Kendilerinin ayrıcalıklı olduğuna inanırlar. Yani ben birinci derecede vasıfta olan bir kulum, senden daha iyiyim gibi. İnsanlarla ilişkilerinde mesafeli olduklarını görürsünüz. Yine bir konuda bir nasihat geldi kendisine. Kendisinin küçük düşürüldüğünü zanneder. Rekabete bayılır. İhtiraslı insanlardır. Övülmekten hoşlanırlar. Konuyu döndürüp dolaştırıp kendilerine getirirler. Kibirli bir insan kendisini dünyanın en akıllısı ve en başarılı insanı olarak görür. Kendilerini bu şekilde göstermeye çalışır kibirliler. Oysa Rabbimiz Celle Celaluhu her insanın içinde neyin olduğunu çok iyi bilendir. Bununla ilgili olarak yani kendilerini bu insanların temize çıkarmaları, hatalarını kabul etmemeleri ve içindekini dışarıya değil, sadece dışında görüntü olarak bir şeyleri, amelleri yapıyor olmasını şöyle aktarıyor. Hayır, Allah dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar bile, Haksızlığa uğratılmazlar. Çünkü onlar Allah'ın gizli tuttuklarını da açığa vurduklarını da bildiğini bilmiyorlar mı? Rabbimiz Celle Celaluhu bildiğiniz gibi gizlediğimiz ya da gizlemeden aşikar ettiğimiz her şeyi bilir. Kapalı kapılar ardında kalın duvarlar içinde hatta yüreğimizden geçeni bile bilir. Nefsi emmare'yi daha önceki programlarda sizlerle konuşmaya çalışmıştık. Nefis terbiyesi isimli programımızda. Bugün bununla alakalı bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Nefsi emmare, kişinin Allahu Teala'nın buyruklarını hiçe sayması, aynı zamanda nefsenin taleplerine göre yaşamasıydı. Ne demek bu? Bir insan nevsenin her istediğini yerine getirirse Allah'ın emirlerine sırt çevirir ve Allah korusun battıkça batar bu insanlar ben hayatımı yaşıyorum diye hareket ederler affederseniz hayvanların dahi sergilemediği tutum ve davranışları gösterirler ve bu onlar için özgürlük olur çok güzel bir kılıf vardır ama özgürlük o da yapıyor bunun da yaptığını gördüm izledim benim neyim eksik? Ben hayata çile çekmek için mi geldim? Burada iki tane mevzu var. Hazır kibirden bahsediyoruz. Ve nefse emmare ile ilişkilendiriyoruz ya. Cehaleti ve gafleti bilmemiz lazım. Efendim ben bilmiyordum. O yüzden bu hataları yaptım. Gaflet ayrı, cehalet ayrı. Gaflet ne? Yine insanın en büyük düşmanı. Neden? Burada kişi iyi ile kötüyü ayıracak durumda değil. Gerçeği göremiyor, insana, eşyaya, Allah'ın istediği şekilde bakamıyor. Cehalet durumun farkına varıp çıkmak için, eğer gayret göstermezse, o ortama uyum sağlamayı gerektiriyor. Cehaletin en büyük tehlikesi, bir insanı sanki uyuşturucu bir madde kullanırmış gibi uyuşturması. Bir insan zaman içinde yaşadığı o karanlığı ne yapıyor? Aa ne güzel bir yerdeyim, ne güzel günlük günistanlık bir yerdeyim diye düşünüyor ve cehaleti onu gerçeklerden uzaklaştırıyor. Zaten en beteri de bu, yaptığını bir insanın doğru zannetmesi, yanlışını bilmemesidir. Peki neler yapılabilir? İlk önce bir insanın davranışlarını kontrol altında tutmayı öğrenmesi lazım. Mesela bir hareket yapacağız, bir davranışta bulunacağız. Acaba insanlar ne düşünür? Komşum ne der diye değil. Allahu Teala benden razı mı? Bu yaptığım acaba haram mı, helal mi diye düşünmelidir. Yani başkalarının sizi görmek istediği gibi bir robot olmaya çalışmaktansa, Rabbim benden ne istiyor? Onun istediğine bakmam gerekiyor demek lazım. Yine elbette insanlarla ilişkilerimiz olacak ama bu ilişkilerde hakkaniyet ölçülerine dikkat edeceğiz. Allah'a karşı sorumluluklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Nasıl ki biriyle buluşmaya gideceğiz, bir iş e, toplantımız var veya uçağa yetişmemiz gerekiyor, sorumluluğumuz var. Vakit ayırmamız lazım. Sözümüzde durmamız lazım. İşte Allahu Teala'nın bizden isteklerine diğer insanların isteklerinden daha önce yer vereceğiz ki bu koruma kalkanı içerisinde olabilelim. Evet. Kibir, kibir, kibir. Kibirli insan ötekini hep aşağıladığı için, onu küçük gördüğü, belki de kalbini kırdığı için onunla kuracağı yakınlıktan da mahrum kalır. Kibirli insanlar, kendini güvende hissetmeyen, yalnız ve aslında mutsuz insanlardır. Farklı görünmeye çalışırlar, mutsuzken mutluymuş rolü yaparlar. Fakat bu hiçbir işe yaramaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bugünkü konumuzla alakalı, çok leziz iki tane, Hadis-i Şerif buyurmuş. Daha birçok Hadis-i Şerifler var. Eyvallah ama programımızın vaktiyle alakalı ilk okuyacağım Hadis Müslim'de geçiyor. Şöyle yapalım o zaman iki tanesini arka arkaya okumayayım. Bir yorumlayalım hep beraber. İnşallah Müslim'de geçen Hadis-i Şerif'te Resulullah Efendimiz buyurun. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de cennete giremez. İnsanın aklını karıştıran bir hadis gibi dışarıdan görülüyor olsa da anlatım o kadar müthiş. Ebedi mutluluk için yani dünyada Kalıcı olan mezara kadar bizi götürebilen bir mutluluk değil. Ahiret aleminde de mutlu olabilmek için o kalbimizdeki imanın ne kadar değerli olduğunu. Lakin insanın ruhunu zehirleyen o kibrin de ne kadar vahim bir ahiret felaketi olduğunu anlatıyor bize. Ne ilginç değil mi? Hardal tanesi kadar iman olanın kurtulacağı açıklanırken yine hardal tanesi küçücük bir tane zaten eziliyor biliyorsunuz. O hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de cennete giremeyecek bulunuyor. Bir gün ashab-ı kiramdan biri Ya Allah demiş. İnsan elbisesinin veya ayakkabısının güzel olmasını istemez mi? Yani buna sevinirsek, bu da kibire girer mi demeye çalışmışlar belki de. Şöyle buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ''Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir, nimetleri kendinden bilip, o nimetlerin gerçek sahibine nankörlük ederek hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir.'' İşte bu ince bir çizgi. Neresinden bakarsanız bakın konuşması kolay ama uygulaması zor. Pratikte bir hayli zorlanıyoruz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle katı kalpli, kaba ve cimri insanlarla beraber şöyle kasıla kasıla yürüyen kibirli insanların da cehennem ehlinden olduğunu ifade etmiş. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Elbisesini kibirle yerde sürüyen kimseye Allah merhamet nazarıyla bakmaz. Sadece elbisemizi yerde sürmek değil. Burada anlatılmak isteneni alimlerimiz şöyle bize anlatıyor. Bir insan yolda yürürken yürüyüş tarzından tutunda el kol hareketlerine, Giyim kuşamından insanlarla konuşmasına kadar birçok insan karşındakinin hava tıpatmadığını, kendini büyük gördüğünü, insanlara küçümseyen gözlerle baktığını anlar demişler. Yani bir başka tabirle arife tarif lüzum değil. Yani ben elbisemi yerde sürmüyorum ama kibirli değilim diyemiyoruz. Şöyle de bir örnek vermiş zamanında. Bugün maalesef moda diye bir kültür var. Birilerinin cebini daha fazla şişirmek, bank hesaplarını fazlalaştırmak için iki sene öncesinden dayatılan bu senenin modası denilen şu rengi giyeceksiniz diye yazılıp çizilenlerin arasına şimdi İslami kıyafet modaları da eklenmiş oldu. Yani ne kullanılırsa kullanılsın Sonuçta cebine para girsin insanların gerisi önemli değil. E bunun kibirle ne alakası var? Çok alakası var. Bir insan yolda yürürken neyle hava atar? Üzerindeki kıyafet yırtıksa, kirliyse, çok eskiyse hava atmak isteyen insanlar kıyafetiyle atarlar. E peki burada bir soru var. Allahu Teala hanım kardeşlerimize... İlgi çekmemeleri için örtünmeyi farz etmiyor mu? Tanınmamaları, ilgi çekmemeleri. Şimdi buraya geldik ama bir taraftan da kibiri konuşuyoruz, elbiseyi, dışarıda hava atmayı, alımlı çalımlı yürümeyi konuşuyoruz. Yine aynı yere geldik. Cevap belli. Vicdan sahibi her insan şu cevabı verecek. Aynanın karşısına geçtiği zaman. Ben bu kılık kıyafetimle, bu başörtümle, acaba... Ilgi çekiyor muyum? Diğer insanlara bak benim nasıl bir kıyafetim var derken hava atıyor muyum? Nefsime hoş geliyor mu? Değil mi? Yoksa güzel bir eşya giydiniz, kimseye hava atma derdiniz yok, ilgi çekici bir şey değil, evlendiniz erkek hanımına, hanımı efendim kocasına istediği cazip, rengarenk şeyleri giyebilmektedir. Hatta bundan sevap dahi alırlar. Değil mi? Ama dışarıda dikkat etmek gerekiyor. Peki bundan önce neler yaşanmış? Kibirle alakalı. Onlardan da bazı örnekler aktarayım. Beyin jimnastiği yapalım. Birçoğumuz biliyoruz. Benden daha iyi bildiğinizi inanıyorum. Ama tekrarda da fayda vardır. İblisten başlıyor. Kibir gurur ki cennetten kovulmasına sebep olmuştur. Sonra Nemrutlar gelmiştir. Karunlar, Hatırlayın Firavunlar, Ebu Cehiller gelmiştir. Onlar yine bakın tanınmış insanlar. Ama ya bir güzel tanınmak var. Bir de arkandan bela okunması var. İlk ünlü kibir yönünden iblis. Secde edilmesi emredildi Adem aleyhisselama. Büyüklük tasladı ama bu kibri onu küfre sürükledi. Böylece ilahi emri çiğnemiş oldu ve kibrin mimarı haline geldi. Nemrut ne yaptı? İbrahim aleyhisselamın tevhid davası vardı. Tam inanacak gibi oldu bazı noktalarda Nemrut. Bir dakika dedi ya ben İbrahim'in söylediği semaların Rabbine nasıl iman ederim? O kadar kafayı yedi ki ben onun Rabbine savaş açıyorum dedi Nemrut. O da büyüklük tasladı, böbürlendi. Ben dedi şimdi öyle iman falan edersem bu kadar insan bana secde etmeyecek, bana efendim, hürmet göstermeyecek dedi. O da zavallı bir şekilde gitti. Firavun ne yaptı? Firavunun veziri vardı. İsmi neydi? Evet Haman. Haman'a ne dedi? Bana dedi sen şöyle bir tuğla pişir tuğladan. O zamanlar binalar tuğlayla yapılıyor. Yani çamur içine malzemeler koyuyorlar. Efendim binalar inşa ediyorlar. Bana dedi tuğlaları pişir öyle yüksek bir kule yap ki sizce bunu niçin istedi Haman'dan? Ben dedi merak ediyorum dedi ya. Musa hep Rabbim var Rabbim var diyor ya. Evet dedi Haman. Bakalım neymiş ne değilmiş dedi haşa bana yüksekçe böyle rahatça çıkabileceğim bir şey yaptır ki kule e gökyüzünde sadece öyle zannediyorlar tabi efendim bir araştırayım dedi Firavun bu kadar ahmak bir hale geldi o da kibirle beraber kibir denizinde boğulanlardan oldu biraz daha onlardan bu tarafa yakın tarafa geçecek olursak Ebu Cehil ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçoğunun akrabasıydı. Ben yalan söyledim mi bugüne kadar? Hayır aramızda en doğru dürüst olansın. Tamam emanette hıyanet ediyor muyum? Haşa etmiyorsun falan. E size söylüyorum şuradan şu tepenin arkasından düşmanlar size saldırmak için geliyorlar desem inanır mısınız? Evet inanıyorum dediler ama nübüvvetini yani peygamber oluşunu kabul ettikleri halde nefisleri bunu inkar etti. Ne yaptılar? Onlar da inatla beraber fakir ve kölelerden oluşan müminlerden mi olacağız dediler, gururlandılar ve maalesef birçok olaylar yaşandı. O müşrikler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebedi saadet davetini ve getirdiği o haberleri, minnetle karşılayacakları yerde, gurur ve kibirleri yüzünden öyle bir inatla ele aldılar ki, ne alaylar ettiler, hakaretler ettiler, şiddet gösterdiler. Kibir ve iyiliği başa kakmakla ilgili, bazı hadisi şerifler, konunun daha iyi anlaşılmasına vesile olacak, inanıyorum. Dört tane seçtim, onlardan bir tanesi. İlk okuyacağım hadis, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace ve diğerlerinde yer almakta. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç sınıf insan var ki, kıyamet günü, Allah onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz. Onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için elim yani can yakıcı bir azap vardır. Üç defa Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu cümleyi tekrarladı diyor Rabi. Sonra Ebu Zer radiyallahu an dedi ki, Efendim o halde bu kimseler, ...tam bir mahrumiyete ve hüsranı uğramışlardır. Söyler misiniz onlar kimlerdir? Şöyle buyurdu. Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan... ...ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyata satmaya çalışandır. Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen... ...demek ki o zamanın kıyafetleri değil mi? Daha bol, şöyle... E, yaptığı iyiliği başa kakan dedik ben sana şunu yaptım bunu yaptım ben olmasam siz ne yiyecektiniz zamanında sana bu iyilikleri vermeseydim şöyle olurdu gibi ve yalan yere yemin ederek bir ürün satacak ticaret yani bir mal efendim bunu haksız kazançla beraber sağlayan ilk ihtardı hadisi şerifte İkincisi Tirmizi'de geçiyor Seleme bin Ekva radiyallahu an anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse kibirlene kibirlene sonunda zalim ve cebbarlar grubuna kaydedilir. Böylece onlara verilen ceza buna da verilir. billah. Allah korusun. Kibirin, nerelere gittiğini, nelere vesile olduğunu, sebebiyet verdiğini daha doğrusu, daha iyi anlıyoruz buradan. Düşünün ben zalim değilim, en fazla kibirleniyorum. Ama kibir, nihayet zalim ve zorbalar grubuna kaydedilmeye yönlendiriyor. Allahu u Teala'ya sığınıyoruz. Üçüncü hadisi şerif, Buhari'de, Müslim'de, efendim, de İbn Mace ve diğerlerinde geçmekte. Bunu da Harise bin Vehb el-Huzai radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki: Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Size cennetlikleri haber vereyim mi? Onlar hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin ehemmiyet vermediği fakat şöyle olacak diye yemin etseler... ...isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Bütün katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Eyvah! Bunu da işleyelim mi? Gönlümüze yapıştıralım mı? Cennetlikleri kim haber veriyor... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peki nasıl bir hadisi şerifte Hem Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, ibni Mace'de Yani ben her hadisi şerife inanmıyorum diyenlerin dahi Tamam Hadisi şeriftir dediği bir hadisi şeriftir bu Onlar hem zayıf oldukları Hem de halk tarafından bunlar zayıftır Bunlar kimlerdir ya falan küçümsenen insanlar, önemsenmeyen, bakın kimsenin ehemmiyet vermediği insanlar buyruluyor. Fakat şöyle olacak diye yemin etse, yani ya Rabbi şunu verdese, ya Rabbi şudur şudur, şöyle şöyle istiyorum dese veya birisi dese ki efendim söyle bakalım bir olay, bu olay böyledir dese Allahü Teala o hale getirecek. Yani o kadar nazlı bir kul. Ama dışarıdan nasıl görünüyor? Şunun tipine bak, bunun kıyafetine bak, şuna bak ya aman falan. Küçümsüyor insanlar, önem vermiyorlar. Ama o kadar Allahu Teala'nın indinde değerli insanlar. Esas cennetlikler onlar buyurduktan sonra cehennemlikleri nasıl bize haber veriyor? Katı kalpli. Yani gözü kolay kolay yaşarmayan. Ben sulu göz müyüm ya falan. Ve aynı zamanda kaba olan, konuşurken veya sadece konuşma değil, bir yere yorum yaparken, yazı yazarken insanı kıran, nezaket mağduru olmuş. Bu insanlar, cimri insanlar, zekatını vermeyen, sadaka vermekten çok uzak olan, sürekli para, mal biriktirmek derdinde olan insanlar ve bugünkü mevzu, Kurularak yürüyen kibirli kimseler. Vay be ben neymişim ya ne güzel bir arabam var. E, şu kadar işte bu yürüdüğü mahallenin bilmem kaçta kaçı benim şeklinde yürümeler. Kibir sadece mal da değildir. İlim de insanı kibire sokabilir. Ben nasıl bir hocayım. Ben ne kadar bilgiliyim. Ne kadar alim bir zatım. Veya güzellik de buna dahildir. Ben ne kadar güzelim. Halbuki bilmiyoruz ki o güzellik geçici şu cildimizin yarım santimin bilmem kaçta kaçı kadar bile kalınlığı yok en kalın yeri tenimizin düşünün onun altında kemik başka bir şey yok insanın yüz yandığı zaman hatta bir trafik kazası veya bir ameliyat geçirdiği zaman kendi hanımı veya kocası yüzüne bakamıyor aslında aynı kişi ruhu aynı Konuşan kişi aynı, aynı beyne sahip, aynı hatıralar yaşamışsınız ama insan yüzüne bakamıyor. E biz buyuz, nasıl güzellikle birbirimize yakışıklı olmakla hava atacağız? Acaba ruh güzelliğimiz nasıl? Tamam makyajımızı yapıp belki sokağa çıkabiliyoruz, kocamızın yanına. Ama acaba Allahu Teala'nın esas değer verdiği iç güzelliğimiz ne durumda? güzelliği geçtik başka zenginlik her an iflas etme tehlikesi var mı? var her insanın yangın, sel, depremle bütün her şeyini kaybetmesi ne kadar ben önlemimi aldım dese de ihtimali var mı? bunlar yaşanıyor mu? yaşanıyor ölüm ansızın geliyor mu? geliyor o zaman bunu da geçtim peki ilim ben eğer Allah rızası için ilim okumadıysam, biraz daha şu tartışmalara gireyim, kafa karıştırayım, insanların zihnini bulandırayım veya daha çok para kazanayım, yalan yanlış her şeye fetva vereyim, hava atayım diyorsak, ne yapalım biz öyle ilmi? Allahu Teala Teala'ya sığınırız. Ve bugün sizlerle paylaşmak istediğim, nihayet dördüncü hadisi şerif, Tirmizi'de, Buhari'de geçmektedir. Yine başka hadis eserlerinde var ama en meşhur olduğu için Tirmizi ve Buhari e, diye size anlattım. Amr bin Shuayb radıyallahu an o babasından o da dedesinden rivayet ediyor. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mütekebbirler mütekebbir ne? Kibir. Mütekebbir Kibirli insanlar kıyamet gününde insan suretinde küçük ve kırmızı karıncalar kadar haşrolunacaklardır. Zillet her taraflarından onları saracaktır. Cehennemde özel bir zindana sürükleneceklerdir. Onları ateşlerin ateşi kuşatacak ve cehennem ehlinin kan, irin, ve pistiklerinden içeceklerdir. Allah korusun. Alimlerimiz buradaki küçültmeyi yani mütekbirlerin, kibirli insanların insan suretinde evet suretleri ama küçücük karıncalar kadar boyularının küçültülmesini şuna benzetmişler. Ateşin ısısı her şeyi dağılıyor. Tabi büyüklüğüne göre. Mesela bir et düşünün. Kalın bir et inceltilmemişse bunun pişmesi çok uzun zaman alır. Ama şöyle elinizle etten bir parça kopartın. Ateşin üzerine küçücük bir parça atsanız şöyle kibrit çöpünün ucu kadar mesela o zaten havada eriyip gider. Buna alimlerimiz dikkat et dikkat çekmişler. Mütekebirlerin, kibirli insanların Allah korusun kıyamet gününde Tamam insan suretindeler ama bu kadar küçültülmesindeki maksadın ki Allahü Teala en iyisini bilendir. Bu olduğunu söylemişler. Daha kolay yanması ve daha acı çekmesi. Ne kadar büyük tehlikeler var. Şimdi buraya geldikten sonra şunu söyleyebiliriz. Kıyamet günü Allahu Teala kebirli insanlara buz edecek. Allah korusun. İnsanların dünyada yaptığı yardımlar, kulluk görevleri, ibadetler, namaz kıldı, oruç tuttu, değil mi? Zekat verdi, haca gitti, karşıdan karşıya birisini geçirdi, çok güzel. Bunları Allah rızası için yapıyorsa Allahü Teala kabul ediyor. Peki bunu sen ben bile biliyor musun? Hayır. Benim amelimi gördüğün zaman İbrahim bunu yapıyormuş diye gördün. Ama. Ne için yaptığımdan haberdar mısın? Değil. Belki seni kandırmak için bir menfaatim vardı. Onun için yaptım. O zekatı, o sadakayı, yardımı her neyse veya karşıdan karşıya yoldan birini geçireceğim bir dedeyi, onu bile ya ne kadar yardımsever bir insan, kadirşinaz bir insan desin nerede yaptım Bunu bilemezsin. Ben de seninkini bilemem dostum. O yüzden kişinin kalbinde ne olduğunu da Allahu Teala biliyor. İşte o yüzden iki tane gruba ayırıyorlar. Küçük günahlar, büyük günahlar diye. Ve büyük günahların arasında öyle bir şey var ki bugün sizlerle paylaştığımız kibir. Bu kibir insanı nevzu billah cehenneme sürüklüyor. Ebu Zer radıyallahu anın tam da ifade ettiği gibi kibirli insanlar hüsrana uğruyor ağır bir cezaya müstahak oluyorlar ne demektir Allahu Teala'nın bir e, kulunun yüzüne bakmaması Allahu Teala mekandan münezzehtir burada anlatılmak istenen mesela senin yüzüne bakmıyorum Demek nedir senden rahatsızım hoşnut değilim demektir bir Ziyarete gittiniz birkaç gün kalmanız gerekiyor il dışı bir yere ama biliyorsunuz ki sizi beğenmiyor, sevmiyor. ki Ve evinde sizi ağırlamaktan rahatsız bir insan. Evime geldiğinizi düşünün ama İbrahim yani çok surat asıyor. Neredeyse tamam yemek yiyoruz sağ olsun ama hani şu yemeği yiyin de bir defolup gidin der gibi. Anlatabildin mi mevzuyu? Ev sahibi senden rahatsızsa kendini bir yere sığdıramazsın. İşte Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bir kimsenin yüzüne bakmaması ondan yüz çevirmesi de yani lütfunu merhametiyle muale, muamele etmemesi manasına geliyor. Allah'ın bir kimseyi temize çıkarmaması ne? O kulu günah kirlerinden affetmemeye sebebiyet veriyor. İşte bu kadar... Sıkıntılı bir mevzu, kibirli, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin etmeyi alışkanlık haline getirmiş ve bir mal satarken biraz daha fazla kazanayım diye. Halbuki pirinç nereden geliyor? Efendim Isparta'dan örnek veriyorum. Hayır bu Tosya pirinci. Bir ürün geldi, 20 liraya aldı. Vallahi işte şu ürünü ben bilmem 27 liraya aldım. Bu tür yalanlar, Allah korusun çok tehlikeli. Değerli dinleyenlerim, İsra suresi ve Lokman suresinde şöyle aktarıyor Mevlamız Celle Celaluhu. Kibirlenip de insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma ve diğer aitik kelimelerde geçmekte. Büyüklük Allahu Teala'ya mahsus bir vasıf sadece. İnsanın kibirlenmesi Allahu Teala'ya ait olan bir vasfı haşa kendinde görme çabasıdır ve çok tehlikelidir. Zira bir insanın inkar edilemeyecek derecede bariz olan vasıfları devamlı onun eksikliğini ortaya koymaktadır. Hangi vasıfları bunlar? Şimdi gelin doğru mu değil mi? Aklıma gelenleri sıralayayım. Ne kadar efendim ihtiyaç sahibi olduğumuz ne kadar eksik olduğumuzu siz bunun cevabını verin. Kardeşim yanılma payımız var mı? Var. Unutuyor muyuz? Evet. Evet. Aceleci miyiz? Evet. Menfaatimize düşkün müyüz? Evet. Cimri miyiz? Evet. Zaaflarımız var mı? Evet var. Aciz miyiz? Evet aciziz. İhtiyaç sahibi miyiz? İhtiyaç derken maddi ihtiyaçtan bahsetmiyorum, ben zenginim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hayır, nefes almaya ihtiyacımız var, uyumaya ihtiyacımız var, yemek yemeye ihtiyacımız var, su içmeye ihtiyacımız var. Affedersiniz, yediklerimizi çıkarmaya ihtiyacımız var. Küçücük bir rahatsızlıkta, gözle görünmeyen bir mikrop vücudumuza geliyor da, koca koca adamlar, koca koca hanımlar, 3 yaşındaki çocuk gibi zırlayıp duruyoruz, hareket edemiyoruz bizden başka aciz ihtiyaç sahibi mi olur söyler misiniz cahilliğimiz var mı var nankörlüğümüz var mı var İşte şu saydığım birkaç özellik bile ne derece bizim aciz olduğumuzu göstermiyor mu haşa ben bunları bırakıp da nasıl Allahu Teala'ya mahsus olan büyüklüğün büyük olmanın o güzelliğini üstüme almaya çalışırım. Allahü Teala, bana maddi bir şeyler verdi diyelim, veya manevi bir şeyler, nimetler diyoruz buna verdi, lütfetti, ben gurura ve kibire kapılırsam, şükretmiş olmam, isyan etmiş olurum. Zira bana yakışan tevazu ve şükürdür. Kibir, insan için en büyük nefs afetlerinden bir tanesidir. Bir insan farkında bile olmaz, kibrin içerisinde boğulduğunun. Çünkü o kadar alışmıştır ki beğenilmeye, kendinin övülmesine bunu sıradan bir şey olarak görür. Neticede Allahu Teala, kibirli insanları alçaltır ve insanlar arasında da onu veya onları rezil eder. Bir insanın büyüklenerek kendisini olduğundan üstün görmesi, herkesten daha kıymetli olduğuna inanması, onu acı bir sona sürükler farkında değildir. Bir insan bu kibir ve böbürlenme halini ilerletirse, sonunda zalimler divanına kaydedilir ve Allah korusun, esveli safiline yuvarlanır. Yani Firavun, Karun ve Hama'nın yanında ona da ceza verilir. Yine kibirli insanlar Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde kınanmışlardır. Kibir denince iblis zaten ilk başta geliyor demiştik. Kibirlilik ve kendini beğenmişlik İnsanların sadece duygu ve düşüncelerinde olmuyor. Aynı zaman davranışlarında, tutumlarında veya giyim kuşamlarında da oluyor. Bu niyetle yapıldığında elbiseyi eteği yerde sürünecek derecede uzatmak ve sürümekte bunun tezahürlerinden bir tanesi. İlk bölümde sizinle paylaştık. Peki şimdi geldik kayıplara. Kibirliysek neler kaybediyoruz? Kibirli insanların cehenneme gideceği açıklanıyor birçok hadisi şerifte. Çünkü kibir pek çok kötü vasfa ve çirkin hareketlere sebep oluyor. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu hatırlıyoruz? Zerre kadar kalbinde zerre kadar kalbinde kibir varsa cennete giremiyor. Değerli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kibirli insanların ahiretteki hallerinden de bahsediyor. Dünyada haksız yere büyüklendikleri için ahirette yaptıklarına tamamen uygun bir ceza verilecek. Mesela nasıl eğri bir çubuğu düzeltmek için tam aksi istikamette bükmeniz gerekir, kibirli insanların bu kötü vasıflarını temizlemek için, Onları iyice küçültüyor ve hakir kılıyor, rezil ediyor, o şekilde ateşlerin ateşine atıyor. Yine iyiliği başa kakmanın çirkinliği zaten şu an konuşmamıza bile ihtiyaç olmayan, herkes tarafından kabul edilen bir durum. Ne kadar rahatsız oluruz değil mi? Şuna bak bir iyilik yaptı. Beni evlendirdi, borç para verdi, beni bir işe soktu, hastaneye götürdü, ev arıyordum, yanındaki evi bana tahsis etti neyse. Hangi iyilik yaparsa yapsın, onu ben yaptım. Bir de bunu arasında artık kime iyilik yaptıysa bir problem yaşandığı zaman hemen dile getirir. Gıybeti ne der? Der ki, ben Ahmet'e bunu bunu yaptım, şimdi havalara girmiş bana selam vermiyor. Yaptığı hiçbir iyilik yazılmadığı gibi bir de gıybet günahını maalesef yüklenecek. Allahu Teala yine bu iyiliği başa kakmakla alakalı Bakara Suresi'nin 264. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler İnsanlara gösteriş için malını verip, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan adam gibi, Başa kalkmak ve eziyet etmek suretiyle, Sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, Üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, Sağnak bir yağmur isabet etmiş de, Onu çıplak, pürüzsüz bir kaya haline getirivermiştir. Bunlar, kazandıklarından, ...hiçbir şey elde edemezler. Kurban olduğum... ...ne kadar güzel örnekler veriyor. Nasıl bir misal verdi... ...iyiliği başa kakan duygusuz insanların... ...iç alemi ancak böyle anlatılabilir. Onlar iyi kalpli insanmış gibi görünmeye çalışırlar... ...ancak kalpleri kaya gibidir. Şöyle küçücük bir menfaat azalması olsa... Üzerlerinde iğreti olarak duran o göstermelik, iyilik duyguları silinir, kalpleri birden taş kesilir ve her türlü kötülüğü yapabilecek hale gelirler. Dolayısıyla merhametleri silindiği gibi elde ettikleri azıcık manevi kazanç da zaten toz olur gider. Şöyle buyruluyor, mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan ve gönül kırmayanlar için Allah katında mükafatlar vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yaptığı iyiliği başa kakan insanların cennete giremeyeceğini bildirmiş Tabii birçok şey daha aktarılabilir programımızda lakin bunların bir özeti var kibirlenen ve iyiliği başa kakan kimse iman ile ölürse affedilmediği takdirde ilk olarak cehenneme gider cezasını çektikten sonra cennete döner. Lakin Allah korusun eğer imansız ölüm varsa zaten başka bir şey düşünmeye, ölçmeye biçmeye de gerek yok. Rabbimiz Celle Celaluhundan niyazımız kibrin her türlü afetinden bizleri uzak eğilmesi neslimizi Müslümanları bugüne kadar isteyerek veya istemeyerek kırdığımız gönülleri kibirlenerek sözünü keserek kalbini kırarak rezil ederek hava atarak mahvettiğimiz şu hayatımızda kimler buna vesile olduysa kimin kalbini kırdıysak Moralini bozduysak, hava attıysak, Ya Rabbi, ne olur bizleri affeyle. Kimin canını, moralini bozduk? Bizimle helalleşmesi gerekiyordu. Unuttuk kimin kalbini kırdığımızı bile. Ne olur? Onları da affeyle. En azından bu duamızı da onlarla helalleşmiş olarak kabul eyle. Onları da affet Allah'ım. Bizleri de affet Allah'ım sen affetmeyi seversin Celle Celaluhu eee kardeşlerim hata yapmadan duramıyoruz her bazen nefes hata neredeyse bize geri getirecek bakıyoruz gözümüz neredeyse hep hata yürüyüşlerimiz hata e, böyle olunca da bol tevbeye ihtiyaç var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi cennetin en güzel yeri kendisine ayrıldığı halde, Rabbimiz Celle Celaluhu Habibim buyurduğu halde, o kadar tevbe ediyordu. Biz nasıl tevbe etmeyelim? Ya Rabbi, biz bu imtihan dünyasına geldik, bizden öncekiler gibi, bizden sonrakiler gibi ölümü tadıp, huzuruna geleceğiz. Ya Rabbi, İyi bize iyi olarak göster ve ona uymayı sevmeyi nasip eyle. Ey Allah'ımız! Kötüyü bize kötü olarak göster, anlamayı bize nasip et ve kötüden uzak durmayı bize nasip eyle. İyi insanlarla bizi, evlatlarımızı, ailemizi, Müslümanları karşılaştır. Evliliklerde iyi insanlarla karşılaştır neslimizi. Çocuklarımızı iyilerin arasına kat. Dualarımızı iyilerin yaptığı dualar içinde aminler olarak al. Ya Rabbi cehennem azabından, kabir azabından, o ölüm korkusundan sana sığınıyoruz. Amin. Rabbimize dua ediyoruz Celle Celaluhu. Sizlerden de dualar bekliyoruz. Sürçü ettik affola bir başka programda buluşmak ümidiyle Allahu Teala hepinizin iyiliğini versin.